Merhaba, Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün Edebiyat Eleştirmeni Akademisyen Cale Özata Dirlik Yapan'la beraberiz. Tekrar merhaba, ben Eylan. Nasılsınız Cale Hocam? Merhabalar, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz herkes gibi. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Dinleyicilerimiz için rica etsem biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben şimdi hala hazırda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yoğun olarak edebiyat, sanat ve iletişim dersleri veriyorum. Onun dışında yani ilgi alanım büyük oranda roman ve öyküden oluşuyor. Ve işte birazcık aslında içinde bulunduğum fakültenin de gereği olarak ve kendi eğilimim de olarak hani kendi içine kapalı bir edebiyat çalışması şeklinde değil de daha çok sosyal bilimlerle, iletişimle bağ kuran, köprüler kuran bir yerde bir konumda tutmaya çalışıyorum kendimi. Onun üzerine çalışmalarımız sürdürmeye çalışıyorum. Kolay, kolay gelsin hocam. Sizin bir kitabınızı okudum ben. Kabuğunu kıran hikaye başlıklı. 2011 Mehmet Fuat eleştiri inceleme ödülünü de alan bir kitap bu. Ee, evet. Burada Türkiye'de 1950'lerde siyasal evet. yaşamın çok seslileşmeye başlamasıyla kentleşmenin de hızlanmasıyla edebiyat dergilerinde artan belli temaları inceliyorsunuz. Bireycilik, gerçekçilik, iç yaşantı gibi. Bir edebiyat eleştirmeni olarak tıpkı o tespit ettiğiniz dönüşüm gibi belki. Bu dönemde de edebi üretimlere yansıyacak çeşitli temalar olduğunu gözlemlediniz mi? Tam da böyle son aylarda... Ya böyle bir şey yapılabilir mi acaba diye düşündüğüm bir dönemde yani bu temalar çıkarılabilir mi acaba son dönemde romancılar, öykücüler daha çok hani hangi temalara eğilmişler, hangi temaları ön plana çıkarıyorlar? Ya tabii şimdi elilerle kıyaslandığında günümüzdeki edebi üretim çok çok daha fazla. Bu bir yanılsama da yaratabiliyor. Hani sanki çok çeşitli temalar ele alınıyormuş gibi bir. Yanılsama da yaratabiliyor. Tam öyle de denemez. Ama hakim olması zor bir dönem olduğu kesin. Yani böyle her bir yeni çıkan romanı, öyküye yetişmek zaten mümkün değil. Çoğuna yetişmek de mümkün değil. Bazen hani çok az, yani bu, bu soruya yanıt verecek ölçüde çok okuyamadığımız dönemler de oluyor. Ama hani ben en azından okuyabildiğim ve gözleyebildiğim, üzerine düşünebildiğim kadarıyla geneli ele almam gerekirse, e, dikkatimi şey, çeken şeylerden biri şu, hatırlayan roman ve öykü kişileri çoğaldı sanki. Yani sürekli bir hatırlama halindeler roman ve öykü kişileri. Yani hem bireysel hem toplumsal mevzularda bir geçmişi didikleme, işte yüzleşmeler, pişmanlıklar bunlarla uğra uğraşılıyor. E, okur da bu, bunu seviyor ki ve kendi zihninde bunu sürekli hani diri tutuyor ki bu geçmiş hesaplaşma meselesi alıyor ve okuyor bu tür romanlara daha çok hani ilgi gösteriyor ee, çağımızın sorunu olarak hani ifade edilen unutkanlık teması da tabii beraberinde geliyor yani bellek meselesiyle birlikte aynı anda unutkanlık mevzusu da çok sık konu ediliyor gördüğüm kadarıyla bu aslında şey tabii hani pandemiden çok daha önce başlayan bir şey, yeni bir şey değil tabii ki. Ama bana öyle geliyor ki bu güçlenecek, yani güçlenerek sürecek. Bu süreçten sonra da bu geçmiş geçmişle didişme, eski normali mesele edinme güçlenecek. E yeni dünya düzenine bizim hani eklemlediğimiz oranda zaten hani sistem tarafından normal olduğu söylenen, doğru olduğu dayatılan pek çok yaşantı biçimi Edebiyat tarafından aslında hani kurcalanıyordu. Yani bu normal denen şeyle mücadele bir nevi. Ama bu pandemiye yol açan hani şeyin ne olduğu, hep konuşulan, gündem olan, neden, neden böyle bir şey ortaya çıktı sorusuna verilecek yanıtlar bilimsel ya da metafiziksel yanıtlara göre şekillenecek gibi görünüyor bu mesele. Ama şu var. Bu birbirini takip eden sorular, sorgulamalarla yanıt ne olursa olsun vardığımız ortak bir sonuç var aslında. O da işte doğanın dengesini bozduk. Bu hani çok aslında klişe haline gelmiş olan doğanın dengesini bozduk ifadesi üzerine düşündüğümüzde peşi sıra pek çok şey de geliyor. Hani sorgulama da geliyor. Ee, acaba hani insan aynı kalabilir mi? Böyle bir e, bozulan denge içinde. Tabii kalit. Tanımıyla da varoluşuyla da insan dediğimiz edebiyatın da en temel malzemesidir ya romanın hani özellikle bir bireyin öznel anlatımı meselesi. Ee, insan da tabii ki aynı kalamazdık kalmıyor da onu hep birlikte zaten tanık da oluyoruz içinden geçtiğimiz dönemde. Adı yine insan olan ama başka bir varlığa dönüşüyor sanki. Evet. Tabii hiçbir şey gibi bu birdenbire olmuyor. Hiçbir değişim ve dönüşüm gibi. Biraz şeye benzetiyorum. Yani edebi türlerin dönüşümüne benzetiyorum. Nasıl işte bundan yüz yıl önce yazılan şeye bir örneğe de roman diyoruz. İşte bugün yazılan bir ama onunla aslında biçimsel ve tematik düzlemde hiçbir ortaklığı bulunmayan bir metne de roman diyoruz gibi. Bunlar üzerine düşünen bir edebiyat zaten vardı ama bu artarak devam edecek diye düşünüyorum bugün için hatırlama arzusunun güçlenmesinin yanında bir de şu var yani bu biraz aslında bana şey gibi de geliyor tehlike gibi de geliyor bu hatırlamaya kendini fazlasıyla teslim etmek yani geçmişe biraz fazlasıyla gömülmek ve kolektif hafıza dediğimiz şeyi tek yanlı çok fazlasıyla hani öznel bir noktadan ve tek yanlı temsil etmek ve yine tam da bu yüzden böyle çok net, ikirciksiz, böyle hüznünü kendine çok hak gören bir melankoliyle e, nostaljik temalara yönelmek. Hani nostaljiye artan ilginin zaten farkındayız. 2000'lerin başından beri böyle adım adım artıyordu o. Bu nostaljiye fazla gömülmek, e, ileriye atılma fikrinin hepten unutulmasına yol açacak. Yani hani olan da bu aslında. Bu gelecek fikri. Yani bir gelecek tahayyülü e, pek çok sebeplerle sönükleşiyor. Yani Bir gelecek e, hayal edemiyoruz. Edebi, tematik anlamda da edemiyoruz ki bu kadar geçmişe yöneliyoruz. E, biraz şey gibi, böyle ölüme doğru giderken görülür ya bu yaşlılarda özellikle e, geçmişi çok net hatırlarlar, çok i, net ve iyi hatırlarlar ve sürekli geçmişten söz etmek isterler. Ölüyordur Var. Ve hani o yaşama bir anlam vermek mi gerekir ondan mı artık böyle o geçmişi çok sık hatırlayarak yeniden yaşarlar. Biraz onun gibi yani bir şeyler ölüyor ki biz bu kadar çok geçmişten söz edip duruyoruz her tematik anlamda. Tabii bu biçimsel tematik düzey diyorum ama bu ikiliği böyle ikiye ayırmak da o kadar kolay değil aslında söylediğimiz kadar ama işte kolayımıza geliyor biraz da. Ee, gelenekten, işte bu toplumsal ön kabullerden, kurumsallaşmış edebiyatın ön kabullerinden, atalardan kendini kurtarıp böyle bir tazelenme, nefes alma imkanını e, yaratarak oluşacak bir edebiyat fikri e, biraz uzakta. Hani bu sadece Türkiye için değil, Avrupa ...'daki kuramsal tartışmalara baktığımızda da aslında bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ee, mesela bu, Svetlana Boym e, şey diyordu, 20. yüzyıl fütüristik bir ütopya ile başladı, nostalji ile sona erdi diyordu. Hakikaten o hani 2000'nin başında nostalji deki tematik artış hız hız alarak sürüyor. Onu görebiliyoruz. Evet. Bunun dışında kurmaca hani şey de var yani kurmaca fikrine böyle fantastik boyutlarla bilim kurgu e, benim çok ilgilendiğim alanlar değil ama şimdi eminim dinleyenlerle ilgilenenler vardır mutlaka bilim kurguyla e, o alanda da çok yani Türkiye edebiyatında en azından e, yenilikçi şeyler yapılıyor sanki böyle tek tek görüyorum ama dediğim gibi çok e, fikrim yok gelecek e, tahayyülü, ütopik metinler e, ama çok baskın bir şekilde ortaya çıkmıyorlar. Ütopik enerji bir yok yani. Çok fazla. E, bu hani şey edebiyatın kanıksanmış sanmış bir e, tanımı var ve buna kavga eden bir edebiyat da var aynı anda. Yani kurmacalığı reddeden bir edebiyat fikri doğdu, doğdu demeyeyim de doğdu. E, Türkiye'de de örneklerini ver, veriyor, vermeyi sürdürüyor. Güçlü örneklerini görüyoruz. Yani edebiyat krizi. Bu döneme bence damgasını vuracak şeylerden biri bu olacak. Edebiyatın krizi nedir o? Ee, hani bu kurmaca deriz ya, oradaki ca ekinin işte bir oyun şeyi vardır, anlamı vardır. O ca ekiyle sabitlenmiş bir oyun fikri vardır. Ee, bu hani kurmaca yapma, oyun oynama Fikrinden uzaklaşan bir damar var yani bir süredir. Yani bu tüm kanıksanmış yazma tekniklerinin, aşınmış biçimlerin e, hakikatle ilgisinin olamayacağını düşünen ve hakikatin e, peşinde tıpkı bir felsefeci gibi e, hakikate ulaşmaya çabalayan bir edebiyat fikri de var. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir e, ayrım kendini gösteriyor gibi. Evet. 50'lerle ortak anılabilecek belki şey var. İletişim kurma e, imkanının sorgulanması. Yani biz kendimizi anlatabiliyor muyuz? E, i̇letişim ne kadar mümkün? Yani gerçek iletişim söylediğimi karşı tarafa e, mesajın net bir şekilde ulaşması mümkün mü? Bu tabii dili sorunsallaştıran bir şey. E, beraberinde edebiyatı da sorunsallaştıran bir şey. Bu iletişim kurma fikrinin hani şüb, ya yani bundan şüpheye düşünmesi e, iletişime ve anlatabilmeye duyulan inançta bir azalışa yol açıyor. Benim gene bazı metinlerde gözlemlediğim şey bu. Yani bizzat bunu konu ediniyor. E, örneğin isim böyle tek tük isimler vereceğim ama sanki sadece onları öne çıkarıyorum gibi olmasını da çok istemiyorum ama hani son okuduklarımdan olduğu için diyeyim. Kerem Kerem Uyku Krallığı diye bir romanı var. Kerem Eksen o romanında mesela çok fazla italik kullanımı vardır. Yani sözcüklerin böyle neredeyse %30'u diyeyim. Hani romanın %30'u italik yazılmıştır. Allah Allah dedim. Hani bu niye niye böyle bir şey oluyor acaba? Tabii çok çabuk anlıyorsunuz neden öyle olduğunu. bizim çok böyle üstüne düşünmeden kullanı-kullanı verdiğimiz kavramlar vardır ya. Kullanırken bile rahatsızlık duyarız. İşte az önce hakikat dedim mesela, hemen kafamda arka planda şey bir ses. Ne ne demek istiyorsun yani? Hakikat ne ki sen bunu bu kadar rahat kullandın e, sesi. Tıpkı onun gibi böyle hakikat gibi ya da gündelik hayatta çok rahat kullanıverdiğimiz klişeleşmiş ifadeler. Bunların hepsini italik olarak yazmış Kerem Ekzan. Şimdi burada ne demek istiyor metin bize? E, Sözcüklerle iletişimin aslında hiç de o kadar kolay olmadığını ve sözcüklerin eskidiğini, hani çok fazla yük, anlam yüküyle artık altında ezildiklerini ben söylüyorum ama, İtalik söylüyorum. Yani İtalik orada, nasıl diyeyim, söylemek istediğini tam temsil edemiyor hissi veriyor. Anlatıcı Hani tırnak içinde işareti yaparız ya biz bazen konuşurken bir şey. Vurgulamak için değil. Okuru dışarı atmak için. Yani Hı. bu ifade bana ait değil dercesine. Evet. Evet. Evet. Evet. Aynen öyle. Yani bu e, sahiplenememek bir türlü. Tamam. Bu çok güzel oldu. E, o sözlü bir türlü sahiplenememek. İşte düşünün hani bir romanın yüzde otuzunu sahiplenemeyen bir yazar var. Bunu bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Bu tam tersine çok hoşuma giden bir şeydi romanda. E, böyle bir şey kastediyorum yani. Bu işte başka gördüm yazarlarda da var. İşte Barış Bıçakçı'nın son romanında da vardı. Metnin dediğim Roman demek de biraz zor oluyor. Ayhan Geçkin'de var. Eee Bağnaz yürekte öykülerden hani gördüm. Şimdi anıyorum ki bunlar acaba gerçekten bir damar oluşturuyor mu? ufak ufak oluşturuyor evet yani. Bu, bu öyle bir şey var. Edebiyata duyulan Tırnak içinde edebiyat ama duyulan inançta bir zedelenme var. Anlatabiliyor muyum? O e, ellerin, atmışların büyük dile olan büyük bir aşkla ve inançla yaptıkları edebiyatta çözülmeler var. Bu da gayet anlaşılır oluyor içinde bulunduğumuz çağ düşününce. Hocam salgın, felaket, yoksulluk, çaresizlik üzerine aslında edebiyatın iyi okur hitaben söylediği çok şey var. ...roman veya hikaye olsun... ...şiir olsun... ...sizin eleştirel süzgecinizden geçen istiyarlarda... ...koronavirüs salgınına dair... ...insanlık durumunu yansıttığını düşündüğünüz... ...ne gibi yakın samalar kurabiliriz? Hı hı. E, bu saydıklarınız... da tabii oldukça şey bir soru... ...ağır da bir soru aslında ama... ...tam da aslında üstüne de düşündüğüm şeyler... ...o yüzden biraz böyle... ...hem daha heyecanlı konuşuyorum galiba... ...ama... Bu salgın, felaket, yoksulluk, çaresizlik dediğimiz şeylerle edebiyat yapmak. Aslında bence edebiyatın meselesi tam da bu günümüzde. Yani aslında bir nevi temsil sorunu. Bu saydıklarımızı temsil edecek bir edebiyat. Ve bunu utanmadan yapabilecek. Yani hani bunu bir şov malzemesine dönüştürmeden, bununla duygu sömürüsüne kaçmadan yapabilecek bir edebiyat üzerine çok düşünüyoruz. Örneğin yoksulluğu, açlığı, açlığı işte acıyı temsil ederken böyle yazarın ince bir ip üzerinde yürüdüğünü düşünürüm. Ve şey gelir hani o yoksulluğu ya da felaketi ya da işte içinde bulunduğumuz günlerde o salgını hastanede, hasta yatanda ya da o hastaya bakarken ya da işte herkes evindeyken çıkmak zorunda bırakılarak yaşayan kişilerin gözünden bak bakalım meseleye. E, bizzat o sıkıntıları çeken birinin gözleri e, o edebiyatı yapan kişinin e, böyle ensesinde olmalı. Anlatabiliyor muyum? Ve e, onunla aynı kağıda bakıyormuş gibi. E, bu daha hani salgının ilk günlerinde mesela şu konuşulmaya başlandı. Yani çok sık gördük sosyal medyada. İşte bu günleri anlatan bir roman yazılsa nasıl olurdu? İşte ilk cümlesi ne olurdu gibi. Ee, yani kuşkusuz böyle hani sıcak evlerimizde otururken, evden çıkmama gibi bir lükse sahipken bu cümleleri düşünmek, öyle o cümleleri kurmak bize keyif verebilir ama benim edebiyatım, yani edebiyat diyemeyeceğim, onu ben tarif edemem ama benim dediniz ya sizin eleştirel süzgecinizden geçen o benim edebiyatım dediğim şey şey değil yani bana hoşça vakit geçirsin geçirtsin ya da işte bu günleri anlatan roman hemen böyle yazılı veren bir çırpıda ana akım şablonlarıyla oluşu veren şeyler değil onlar çıkacaktır muhtemelen çok çıkar yakında hemen görürüz belki birkaç tane... ama hani o dediğim gibi benim tırnak içinde edebiyatın üretilmesi bu kadar hızlı olamaz zaten yani onun. O böyle büyük bir karmaşanın, bilinmezin, keşmekeşin içinden süzülerek çıkan bir şeyle olur yani düşünüşle, kavrayışla olur ki o da zaman alır yani. Bir çırpı da olmaz. Ee, o sıkıntıyı, yokluğu çekmiş kişilerin soluğunu ensesinde duyarak yazan e, biri ya da o metin benim hep e, şeyimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani sevdiğim metindir. O, ona yönelir hep dikkatim. Onu söyleyebilirim. Bu hani hatırlamak dedik ya işte hatırlamak vesaire. Bu m, ölüme yakın e, daha çok geçmişe dönme meselesi. E, bitiş yani başlangıç değil de bitiş fikrinin çok hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Andreas Horsen alacak Karanlık Anıları kitabında şey diyor hani içinde bulunduğumuz çağ yenilik çağı değil, böyle bir atılım çağı değil ama bir tükeniş olarak da görmüyor meseleyi yani bunu karamsarlığa hapsetmiyor, daha çok şöyle bir şey hani Ütopyacı imgelem dediğimiz o gelecek tahayyülü kendi zamansal düzeni içinde diyor, gele, gelecekçi kutbundan anımsama kutbuna kaydı yani artık gelecekçi bir şeyi yok bu ütopyacı enerji dediğimiz şey tümden yok olmadı sadece şu an hatırlamaya ihtiyaç duyuyor ve yavaşlamaya ihtiyaç duyuyor elbet gelecekçi olacağı dönem gelecek varan bir şey söylüyor o yüzden bu söylediklerimi çok böyle karamsar bir tablo oluşturmasını da istemem ama bu bitiş fikrinin içindeyiz ve bizim edebiyatımızın bizim sanatımızın da aslında bunu idrak etmesi gerekiyor. Yani her şey eskisi gibi devam etmiyor. 50'lerdeki gibi edebiyat yapmayı sürdüremeyiz. Ya da 70'lerdeki ya da 80'lerdeki yani. Başka bir dönemin içindeyiz. Bir önce bunu fark etmemiz ve bu bitişi hissetmemiz gerekiyor aslında. Hani okur cephesi de yazar cephesi de. Ee, karamsar bu es, eskatoloji deniyordu sanırım. Dinde felsefede bu son fikriyle çok uğraşmaya dünyanın sonunun gelmesi. Böyle bir şey çağrışma olduğu gibi başlangıç çağrışım da var yeni yeni doğum fikri e, çağrışımları da var e, onu da düşünmek gerekir. Biz bitişle niye bu kadar uğraşıyoruz? Yani dünyanın sonu geldi, sanatın sonu, edebiyatın sonu bir işte 20-30 yıldır geliyor değil mi? Hani o sürecin içinde gibiyiz. Aslında e, yeni bir şey doğduğu için bir biten bir şey var yani edebiyat fikri var edebiyat özelinde düşünecek olursak burada şey alıntısı yapmak isterim aslında yine Ayhan Geçkin'in romanı son adımda anlatıcı şöyle bir şey diyordu benim çok hoşuma gidiyordu o gider bir açıdan yalnızca bir değil binlerce başlangıcın olabileceğini bile düşünebiliyorsun binlerce başlangıç binlerce son belki her an başlayıp bitiyor iç içe geçiyordur yani biz bir şey bitiyor derken başka bir şey başlıyordur aynı anda. Başka bir şey. Yani böyle bir umutsuzluğa bütünüyle kaptırmaya da gerek yok kendimize. Ama şu da bir gerçek ki dijitalleşme, işte kapitalist koşulların çok ağırlaşması, baskısı, kalabalıklaşan şehirler, bulanıklaşan zihinler, böyle unutmaya meyilli, robotik, duyarsızlaşmış, ötekine duyarsızlaşmış zihinler. Bunların her biri ee, dilini muhtemelen bizim içinde yaşarken öğre, öğrendiğimiz, öğreneceğimiz bir yeni çağın içinde olduğumuzu gösteriyor. Biz böyle bir kuşağız. Yani çok hızlı dönüşümlere ve değişimlere tanık olduk. Ve aynı anda ne yaşıyoruz biz şu anda diye düşünmek zorunda kalıyoruz sürekli. Edebiyat da bunu yapıyor. Yapmıyorsa da yapmalı. Ben yapan olan, yani yapan edebiyatı daha kıymetli buluyorum en azından. Edebiyatı bu edebi hani öznerliklerin içinden geçtiğimiz bu bitiş dönemine nasıl bir konumlanmayla baktığı önemli. Yani sadece bitişe odaklanıp sürekli şikayetlenen, sızlanan, nostaljik, melankolik bir tonu öne çıkaran edebiyatlar olabileceği gibi, yani bu, bu en tanıdık olan şey bize herhalde, sürekli sızlanmayı edebiyat yapmak zanneden, ee, bitişin içindeki bu başlangıçlara yönelen, ya da bu etkileşimli bütünü daha dikkatli algılayan, ona daha dikkatli bakan, yeninin şaşırtıcılığına, beklenmedikliğine kendini açan edebiyatlarda olacaktır. Yani en azından hani olmalıdır. <gülüyor> Beklediğim odur kendi adıma. bana ama hani son söyleyeceğim şey şu olabilir. Bana öyle geliyor ki yakın tarihimizdeki felaketlerin oluşturduğu bir Kollektif hafıza yüküyle yazıyor yazar. O yüzden de ona en zor dayan şey, edebiyatçıyı. Bu. Yani sözcükler çok fazla aşındı, çok ağır anlamlar yüklendi. Ee, i̇şte böyle o yüzden italik yazılamıyor o ifadeler. Dostluk, işte hakikat, ne bileyim sevgi, e, hayal gücü. Hayal gücünü italik yazıyor mesela Yani hayal gücü Orada vurgulamak için değil yani. Şimdi tam hatırlamıyorum da hissediyorsunuz onu. Bir şey olmuş, tam ifade edemedim demeye getiriyor yazar orada. O yüzden böyle bir yükle yazdığını görmek bana daha sahici geliyor edebiyatçının. Hocam romandaki sızlanmacılığı bu tür bir kurmaca anlayışını siyasal ortamaya taşıyıp, Fukuyama'nın tarihin sonu tezi gibi eskatolojik bir yerden yani söz ettiğiniz gibi algılama yönelimi de çok yaygın. Edebiyattaki ağlaklığı siyaset sahnesine taşıyor mesela ve dramatik son getirmeye çalışıyor. Bunu da Grand series diyoruz ya mega anlatılar üzerinden o kadar süslü ve acıklı bir dile yapıyor ki insanlar tıpkı bu Bestseller olan çok satan yine tırnak içinde kifayetsiz edebiyata nasıl rağbet ediyorsa onu tüketmek istiyorsa gerçek algılardan kopuk siyasal anlatılar hatta kehanetler diyeyim siyasette müthiş karşılık buluyor yok satıyor yani. Evet evet ve dikkat ederseniz şey var orada o sızlanmalarda yoğun bir e, yaşam enerjisi var. Yani Hem de nasıl, evet. olmadan... Ya da şey gibi ölmekten kaçınmak gibi bir şey var orada böyle. Hani... Hı -hı. Evet evet yani insan şeye şaşırıyor bu kadar e, enerjiyle nasıl ölümden bahsedebiliyorsun. Hani o Freud'un ölüm dürtüsü yaşam dürtüsü ikiliği vardır ya ikisi birbirine zıtmış gibi. Hani o da sonradan çok tartışıldı ama bu yaşam enerjisiyle bu kadar sızlanmak da bana çok ilginç geliyor zannettiğimiz kadar her şeyi kötüyse ve çok hani e, her şey aslında sadece geçmişte güzeldi ise e, bunu bu kadar aşkla nasıl anlatabiliyorsun? Ölmen gerekir yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? O çok e, şey gelir bana, tuhaf gelir. Ama tam da dediğim gibi işte o biraz piyasa koşullarının e, şeyi emri gibi öyle yapılıyor. O, o seviliyor ve okunuyor. Tuhaf bir biçimde. Sizce peki bu dönemde gözlemlediğiniz kadarıyla tabii insanlar neler okumaya yöneldi? Siz neler okumaya yöneldiniz? Mesela işte bazıları birkaç sayfa okuyup kitabı bırakıyorum, konsantre olamıyorum diyor. Okuma hmm. alışkanlıklarına dair neler söylemek istersiniz? Evet, yani daha çok şey gözlemledim tabii. Yani bende de olan, çevremde de olan şey bir dikkat dağınıklığı. Ve e, odaklanamama, ya, okunan şeyleri yarım bırakma e, ki bu çok anlaşılır ve daha şey geldi bana hani normal geldi açıkçası. E, böyle bir dönemde çünkü hiçbir şey olmamışçasına aynı okuma hızıyla aynı şevkle e, bir şeyle üretmek, yazmak. İşte bu dönemi bir kendimiz için bir şey olarak kullanmak işte. Verimli, bizi verimli kılacak bir zaman dilimi olarak kullanmak. Şey değil, anlaşılır da bir şey tabii. Bunalıma batmayalım hep birlikte. O da hoş bir şey değil ama... E, ...hiçbir şey olmamış gibi de... ...okumayı sürdüremedik. Yani benim yakın çevremde en azından olan buydu. Yani düşünsenize her gün... ...aynı saatte işte bir yeşil... ...tablo üzerinde yazan rakamları... ...bekliyoruz. Ondan sonra... ...dünyaya bakıyoruz. Acaba işte... ...İtalya'da kaç yüz kişi öldü? E, i̇şte İngiltere'de... ...ne oldu, İspanya'da ne oldu? Bunlar yani... Robot değiliz. Normal insanların elbette fizyolojilerinin de ruhlarının da tepki vereceği bir şey. Ama bir yandan da şey var. Hani kurmaca okuma şeyi arttı sanki. Çok fazla hani roman okuyanlar da var. Özellikle böyle bu süreçle ilgili işte daha salgın romanları okuyanlar. İşte Albert Camus'un vebası herhalde bu dönemde çok okunmuştur örneğin. Ondan bol bol alıntılar görüyoruz benim gözlediğim kadarıyla böyle yani çok bir konsantrasyon bozukluğu içindeydi insanlar. O da anlaşılır geldi bana açıkçası. Can biraz da sizin şahsi karantina deneyiminizi konuşmak isteriz aslında. Siz Hı -hı. bu süreci nasıl geçirdiniz? Bu içinden geçtiğiniz süreçte size kalmasını hayatınızı adapte etmek isteyeceğiniz şeyler oldu mu? E, tabii pek çok kişi gibi oldukça bunalmış hissediyorum aslında. Bir yandan geçmiş yaşantımız da yani şu işte Mart öncesi yaşantımızda çok büyük bir fark var gibi ee, ama benim açımdan çok yok gibi de yani okula gidemiyoruz sadece hani okulda ders veremiyoruz o da büyük bir fark ama e, yani evi sevdiğim için çok büyük bir fark yok gibi diyorum ama tabii mesele sadece fiziksel değil yani e, an ee, ...bu işte yeşil o dediğim her gün beklediğimiz o yeşil tablodaki sayıları takip etmek... ...ölü sayılarına yabancılaşıyor olmak... ...işte bir dönem hatırlarsınız her gün yüzlerle ifade edilen ölü sayıları vardı... ...ve biz ondaki düşüşlere seviniyorduk falan yani hani biraz düşmüştü ama... ...yüz yani yüz nasıl bir rakamdır ee, ona yabancılaşabildik. Ee, i̇şte dışarı çıktığımızda diken üstünde olmak... Ama bir boş vermekle aşırı titizlik arasında salınmak. Değil mi? Hepimizin yaşadığı. Yani işte en son annemin para yıkadığına tanık oldum mesela. Ay yok dedim yani artık bu kadar da değil. Yok kızım herkes yıkıyormuş. Şimdi bir de öyle bir şey ki bu herkes yapıyorsa ben yapmıyorsam ben öleceğim herkes yaşayacak mı? Öyle bir şey hani varıyor o yüzden ben de yapayım. Ama bununla baş edemeyiz ki bu, bu kadar böyle bir şey olamaz. İşte bu salınmalar insanı çok yoruyor herhalde. İşte sebzeleri tek tek yıkayacak mıyız, yıkamayacak mıyız o var diye bir dönem. Alışveriş meselesi. Yani ben o kadar titiz yaşayamadım açıkçası. Gelememdi çünkü o kadar bir şeye yani ruhsal olarak daha kötü hissederim. Bir, bir noktada aman olacağı varsa olura sığındım açıkçası. Çok şey yapmadım. Ee, işte ders verdik uzaktan ders verme tecrübesi hepimiz için yani hocalar için oldukça yeniydi ee, böyle hani öğrencileri bizzat göremeden onlarla aktif tartışma e, kısıtlılığıyla ders yapmak benim çok hoşuma gitmedi açıkçası çok da bayılmadım buna ama yaptık yani bir şekilde o da devam etti ee, böyle bende kalmasını istediğim şey e, hani e, sigarayı bıraktım bir ay kadar ama sonra 3'te karar kıldım. <gülüyor> Dayanamadım çünkü çok bağımlıydım açıkçası. 3'e indirebildim hani 3'e düşürdüm. Orada 2 hafta, 3 hafta falan oldu. Gayet iyi gidiyorum şimdi. Günde 3 tane içiyorum. Bu durumu hayatımda kalmasını çok istiyorum. Yani bu 3'te kalayım. ömrümün sonuna kadar bırakmadan o 3 tane içeyim istiyorum. Ee, dediğim gibi şey bu şaşkınlık bu şey bende daha geçmedi. Yani ne... Duygusu, duygusu kalacak mutlaka. Geçen şey düşündü mesela. Acaba işte korkmadan etrafa dokunabileceğimiz bir dönem gelecek mi? Yoksa bu korku, bu titreklik, hani bir arkadaşımızı öperken hala bir süre herhalde şey olacağız. Her şey geçmiş olsa bile. Değil mi? Bir çekineceğiz yani sarılırken birbirimize falan. Kolay şeyler yaşamıyoruz. Yani hep birlikte. Kolay değil gerçekten. an çok tam zamanla anne oldum. Öyle bir durum oldu. Ee, okula gitmeyen bir çocuk. O da zormuş. Çocuğu olan ebeveynler anlayacaktır. Ee, i̇şte okul çağında bir çocuğun eve evde hapsolması, derslerini böyle uzaktan eğitimle onu takip etmek falan hiç kolay değildi. Güzel vakit geçirdik, çok vakit geçirdik. Birbirimizi daha yakından tanıdık kendisiyle. <gülüyor> Ama şey de, yorucu da yani. Ee, böyle oldu. Benim deneyimim. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben, için bize. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok da bir şey yapıyorsunuz. Çok güzel. Umarım devam eder. Aynı keyifle. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Karantina Beleği'nin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sings> And I'm on a roll